Kızıl nehirler. Yazan Jean-Christophe Grange. Virginie için Birinci bölüm Birinci kısım Ga-na-mos Ga-na-mos Pierre Nemo parmaklarını elindeki çok kısa dalga telsiz vericisinin üzerine kenetlemiş, biraz aşağıda Pardeprans'ın beton rampalarından inen kalabalığı izliyordu. Binlerce coşkulu, ateşli kelle, binlerce beyaz şapka ve rengarenk kaşkol, baş döndürücü alacalı bir kurdele oluşturur gibiydi. Konfeti yağmuru ya da sanrılı iblisler sürüsü. Ve hep aynı üç hece, aynı yavaş ve vurucu nakarat. Ga-na-mos. hemen karşısındaki anaokulunun damından 3. ve 4. sires birimlerinin manevralarını izliyordu. Koyu lacivert giysili adamlar başlarına siyah kasklarını geçirmiş, polikarbondan kalkanlarının ardında koşuşturuyordu. Her zamanki klasik yönde. Her kapı dizisinin ikişer yanında 200 polis, ayrıca iki takım taraftarlarının karşılaşmamaları, birbirleriyle temas etmemeleri, hatta birbirlerini görmemeleri için perde görevi yapan komandolar. Bu akşam Fransız olmayan iki takımın Paris'te karşılaşacağı tek maç için... Real Zaragoza-Arsenal karşılaşması için 1400 kadar polis ve jandarma görevlendirilmişti. Kimlik kontrolü, üst arama, iki ülkeden gelmiş 40 bin izleyicinin kendilerine ayrılan yerlere yönlendirilmeleri. Başkomiser Pierre Nemo bütün bu manevraların sorumlularından biriydi. Aslında böylesi görevler her zaman yaptıklarına pek benzemiyordu ama Alabros tıraşlı polis görevlisi bu tür sorumluluklardan hoşlanıyordu. Saf denetim ve çatışma. Ne soruşturma ne de gizlilik. Bir bakıma böylesi bir değişiklik dinlendiriyordu sanki onu. Ayrıca hareket halindeki bir orduyu anımsatan koyu lacivertli kalabalığın askeri davranışlarına bayılıyordu. Taraftarlar alt kata ulaşıyorlardı. Stadyumun beton direklerinin arasından H ve G kapılarının üzerinden görünüyorlardı işte. Nimo saatine baktı. Dört dakika içinde dışarıda olacaklar, asfaltın üzerinden dağılmaya koyulacaklardı. İşte o zaman kavga, arbede tehlikesi baş gösterecekti. Başkomiser ciğerlerini şişirdi. Ekim gecesi gerilim yüklüydü. İki dakika. Nemo neredeyse içgüdüsel bir dürtüyle döndü. Uzaktaki port au meydanını gördü. Meydanın üç çeşmesi gecenin karanlığında endişe totemleri gibi yükseliyordu. Cadde boyunca Sieres kamyonları sık bir sıra halinde peş peşe dizilmişti. Önlerinde de kasklarını kemerlerini asmış, copları dizlerini döven, sıkıntıyla gidip gelen adamlar vardı. Bunlar takviye güçlerdi. Uğultu arttı. Kalabalık sivri uçlu parmaklıkların arasındaki bölümdeydi şimdi. Nemo gülümsedi. İşte arayıp da bulmadığı şey buydu. Kalabalık dalgalandı. Borazanlar gürültüyü yırttı. Uğultu çimentonun tüm gözeneklerini titretti. Ga na mos. ga na, Nemo vericinin mandalına bastı, Doğu bölümündeki birimin şefi Joaquim'e seslendi. Nemo konuşuyor, çıkıyorlar. Onları otobüslere, Mülra bulvarına, otoparklara, metro girişlerine yönlendirin. Bulunduğu yüksek yerden durumu değerlendirdi. Bu tarafta pek fazla bir tehlike yoktu. Bu gece galip gelmişti İspanyollar, yani öyle saldırgan olmaları beklenemezdi. İngilizlerse karşı taraftan. A ve K kapılarından Blon tribününe, Yırtıcı Hayvanlar tribününe doğru çıkarılacaklardı. Burada işler yoluna girer girmez gidip o tarafa da bir göz atmak niyetindeydi Nimo. Birden sokak lambalarının ışığında kalabalığın üzerinden bir şişe uçtu. Başkomiser bir copun kalkıp indiğini, sapların sıklaşıp gerilediğini, insanların düştüğünü gördü. Vericiye haykırdı. Joachim Allah kahretsin, adamlarınıza hakim olun. Nimo servis merdivenine koştu. 8 katı uçarcasına indi. Caddeye vardığında iki sıra toplum polisi hooliganları engellemek üzere koşmaya başlamıştı bile. Nimo silahlı polislerin önüne geçti. Kollarıyla geniş daireler çizerek durdurmaya çabaladı. Joblar burnunun sadece birkaç metre ötesindeydi ki sağ taraftan niferini kafasına sıkıca oturtmuş Joakim yetişti. Siperliğini kaldırdı, bakışları öfke saçıyordu. Nimo, "Çıldırdınız mı siz?" Üstelik de sivil kıyafetle. Sizi... Başkomiser soruyu duymamış gibiydi. Ne bakıyorsunuz? Adamlarınıza hakim olun, Joachim. Yoksa üç dakika içinde bir ayaklanmayla karşı karşıya kalabiliriz. Kırmızı yüzlü şişman polis yüzbaşısı nefes nefeseydi. Geçen yüzyılın modasına uygun kırptırdığı ince bıyığı soluklarına tempo tutar gibi titreşiyordu. Telsizden bir ses duyuldu. Tüm, tüm birliklere çağrı. ''Tüm birliklere çağrı. Bulon kavşağı. Komondon Gilbu sokağı. Ben. Burada bir sorun var.'' Nimo, joakime sanki bütün bu karışıklığın tek sorumlusuymuş gibi baktı. Sonra parmakları telsizin mandalına bastı. ''Nimo konuşuyor. Geliyoruz.'' Sakinleşmiş bir sesle yüzbaşıya talimat verdi. ''Gidiyorum. Oraya olabildiğince çok adam gönderin. Burada da kuş uçurtmayın.'' Yüzbaşının cevabını bile beklemeden, şoför olarak kullandığı stajyer memuru aramaya koyuldu. Meydanı geniş adımlarla geçti. Karşı taraftaki prans birahanesi garsonlarının aceleyle kepenkleri indirdiklerini gördü. Hava endişe yüklüydü. Sonunda siyah otomobilin yanı başında ayaklarını yere vurarak dolaşan deri ceketli genci buldu. Nemo, arabanın kaputuna eliyle vurarak haykırdı. ''Burlon kavşağı, çabuk!'' İki adam arabaya aynı anda daldılar. Lastikler patinaj yaptı. Duman çıkararak kalktı. Stajyer direksiyonu stadyumun soluna kırdı. Güvenlik güçleri için ayrılmış yoldan geçerek K kapısına varmak istiyordu anlaşılan. Mimo'nun sezgisi güçlüydü. Hayır, diye soludu. Geri dön. Kavga öbür tarafta. Araba olduğu yerde kargaşayı yatıştırmak için hazırlanmış basınçlı su kamyonlarının oluşturduğu birikintilerde kıç atarak döndü. Sonra gri Sieres kamyonlarının arasındaki dar koridordan geçerek per de caddesine girdi. Aynı yöne doğru koşuşturan niferli adamlar arkalarına bakmadan yana açılıyorlardı. Nemo arabanın üzerine sirin yerleştirmişti. Stajyer Claude Bernard Lisesi'nin hizasına gelince direksiyonu sola kırdı, göbekten döndü, stadyumun öte yanına dolandı. Bu töy yakınındaydılar. Nimo havada asılı kalmış ilk gaz perdesini gördüğünde sezgilerinde ne kadar haklı olduğunu düşündü. Çatışma Avrupa meydanına varmıştı bile. Otomobil beyazımsı sis perdesinin içinden geçti. Bacaklarının var gücüyle kaçmaya çalışan ilk gaz kurbanlarını ezmemek için güçlükle durabildi. Çatışma tam da şeref tribününün önünde patlak vermişti. Kravatlı erkekler, mücevherli kadınlar koşuşturup sendeliyor, gözyaşları yanaklarından akıyordu. Kimileri sokağa açılacak bir geçit arıyor, kimileri de daha da yukarıya, stat turnikelerine doğru tırmanıyorlardı. Mimo arabadan fırladı. Meydanda birbirine girmiş vücutlardan çıkan kollar kalkıp kalkıp iniyordu. İngiliz takımının parlak, göz alıcı renkleriyle CRS polisinin koyu gölgelerini hayal meyal seçti. Polislerden bazıları kanlı birer salyangoz gibi yerlerde sürünüyordu. Uzaktaki meslektaşlarıysa yerdeki yaralı arkadaşlarını vurmak korkusuyla plastik mermi atan tüfeklerini kullanamıyorlardı bir türlü. Başkomiser gözlüklerini iç cebine yerleştirdi, yüzüne fularını doladı. En yakındaki polisin yanına gitti. Bir eliyle üç renkli kimliğini gösterirken ötekiyle de polisin copuna uzandı. Adam şaşkınlık içindeydi. Üstelik miğferinin camı da buğulanmıştı. Pierre Nemo kavganın göbeğine daldı. Arsenal taraftarları yumrukla, metal çubuklarla, demir ökçelerle vuruyorlar. Sierras memurları da geri çekilerek direnmeye, yere düşmüş arkadaşlarını korumaya çalışıyorlardı. Vücutlar sarsılıp titriyor, yüzler buruşuyor, çeneler asfalta çarpıyordu. Ve joblar. Joblar kalkıp iniyor, darbenin şiddetinden eğilip bükülüyorlardı. Başkomiser kargaşanın ortasına atıldı. Yumruk attı. Job salladı. İri yarı birini yakalayıp bir dizi yumruk patlattı. Kaburgalara, mideye, çeneye. Birden sağdan gelen bir tekmeyle çöktü. Sonra kükreyerek doğruldu. Job saldırganın gırtlağının çevresine dolandı neredeyse. Beynindeki kan fokurduyor, metal bir tat ağzının içini uyuşturuyordu. Hiçbir şey düşünmüyor, hissetmiyordu artık. Savaşa girmişti. Farkındaydı bunun. Birden tuhaf bir sahneye ilişti gözü. Yüz metre kadar ötede iyice sopa yemiş bir sivil, iki holiganın ellerinden kurtulmaya çalışıyordu. Nemo, taraftarın kana bulanmış yüzünü, nefretten tir tir titreyen öteki ikisinin robotumsu hareketlerini izledi. Bir saniye sonra neyin tuhaf geldiğini anlamıştı Nemo. Yaralı ve diğer ikisi, rakip kulüplerin amblemini taşıyan deri ceketler giymişlerdi. Bir hesaplaşmaydı. Nimo daha ne olduğunu tam anlayamadan yaralı adam saldırganların elinden kurtuldu ve yan sokağa, najeser koli sokağını sapıp kurtulmaya çalıştı. Dayakçılar da peşinden. Nimo elindeki copu attı, kalabalığın arasında kendine bir yol açıp peşlerine takıldı. Kovalamaca başladı. Nimo düzenli soluk alarak koşuyor, sessiz sokakta kurbanlarına giderek yaklaşan iki saldırganla arayı kapatmaya çalışıyordu. Hep birlikte sola döndüler birkaç adım sonra yüksek duvarlarla çevrili Molito yüzme havuzuna vardılar. Bu kez kurbanlarını ellerinden kaçırmayacaktı serseriler. Nemo çevre yoluna tepeden bakan Porto Molito meydanına vardığında gözlerine inanamadı. Saldırganlardan birinin elinde kocaman bir bıçak vardı. Nemo cadde ışıklarının donuk aydınlığında dizüstü çökmüş adama durmaksızın saplanan vücudunu sarsan bıçağın parıltısını gördü. Sonra saldırganlar adamı yerden kaldırdı. Korkuluğun üzerinden aşağı attı. Hayır! Nemo haykırırken silahını kılıfından çıkarmıştı bile. Bir otomobilin kaputundan destek aldı. Sağ yumruğunu sol avcuna yerleştirdi. Soluğunu tutarak nişan aldı. İlk kurşun. Karavana. Eli bıçaklı katil döndü. Şaşkındı. İkinci kurşun. Yine karavana. Nemo yeniden koşmaya koyuldu. Tabanca tutan elini yakın dövüş kurallarına uygun olarak kalçasına dayamıştı. Öfkeden içi içini yiyordu. Gözlüksüz olduğu için iki kez üst üste karavana atmıştı. Köprüye vardı. Eli bıçaklı adam çevre yolunun kenarındaki çalılıklara dalmıştı bile. Arkadaşıysa dizlerinin bağı çözülmüş, şaşkınlık içinde bakıyordu. Başkomiser tabancasının kabzasını adamın gırtlağına indirdi. Sonra da saçlarından yakalayarak trafik ışığına kadar sürükledi. Tek eliyle adamı bileğinden direğe kelepçeledi. Şimdi artık köprünün üzerinden aşağıya bakabilirdi. Kurbanın cesedi asfaltın üzerindeydi ve trafiği tıkayan zincirleme kaza meydana gelene kadar arabalar üzerinden geçmişti. Büyük bir kazaydı. İç içe geçmiş arabalar, ezilmiş saclar. Trafik sıkışıklığı sinir bozucu bir korna konserine dönüşmüştü. Farların ışığında bir eliyle yüzünü tutarak otomobiline doğru sendeleyerek ilerleyen bir sürücü gördü Nimo. Sonra bakışlarını çevre yolunun diğer tarafına çevirdi. Renkli kol şeridiyle çalıların arasında ilerlemeye çalışan katili gördü. Silahını kılıfına yerleştirip adamın peşine düştü. Ağaçların arasında koşarken durup geriye ona bakıyordu katil. Gizlenmeye gerek duymadı başkomiser. Adamın Nemo'nun peşinde olduğunu bilmesi, gelip yakasına yapışacağını düşünmesi gerekiyordu. Birden holigan bir çalılığın üzerinden atlayıp gözden kayboldu. Çakıl taşları üzerinde duyulan ayak sesleri, Nemo'ya adamın tuttuğu yönü gösterdi hemen. Utöy bahçeleri. Başkomiser katilin peşine düştü. Gecenin bahçenin gri çakılları üzerindeki yansımasını gördü. Seralar boyunca ilerlerken duvara tırmanan gölgeyi fark etti. Peşinden seyirtti. Kendini Roland Garros tenis kortlarında buldu. Del kafesten kapılar kilitli değildi. Katil hiçbir engelle karşılaşmaksızın bir korttan diğerine geçiyordu. Nimo bir kapıdan daldı, kırmızı toprak sahaya girdi ve ilk filenin üzerinden atladı. 50 metre önündeydi adam. Gözle görülür biçimde yavaşlamıştı şimdi. Yorgunluğun etkisi kendini göstermişti. Yine de filenin üzerinden atlamayı, tribündeki basamakları tırmanmayı başardı. Peşinden de Nimo geliyordu. Çevik, yumuşak, soluğunda en ufak bir değişiklik olmaksızın. Adama birkaç metre kalıncaya kadar yaklaştığında tribünlerin en tepesindeki gölgenin boşluğa atladığını gördü. Kaçak özel bir evin çatısına düşmüştü. Çatının öbür tarafına yuvarlandı, gözden kayboldu. Komiser geriledi, peşinden atladı. Çakıl taşı kaplı platforma düştü. Aşağıda çimenler, ağaçlar, sessizlik. Katildense en ufak bir iz yoktu. Nemo ıslak çimenlerin üzerinde yuvarlandı. İki seçeneği vardı. Ya çatısından atladığı ana bina ya da bahçenin dibindeki geniş ahşap yapı. Emer 73 tabancasını kılıfından çıkardı. Sırtını arkasındaki kapıya dayadı. Kapı direnmedi. Başkomiser birkaç adım attı, sonra şaşkınlık içinde durdu. Mermer bir holdeydi. Tepede, tavanın tam ortasında yuvarlak bir taş, taşın üzerine de tanımadığı, bilmediği harflerle kazınmış yazılar vardı. Altın yaldızlı bir merdiven, karanlığın içinden üst kata çıkıyordu. İmparator kırmızısı kadife perdeler, duvar kaplamaları, heybetli vazolar. Nimo, bir Asya ülkesinin büyük elçiliğine girdiğini anladı. Birden dışarıdan bir ses duydu. Katil diğer binadaydı. Komiser çimenlerin üzerinden koşarak bahçeyi geçti, ahşap yapıya ulaştı. Kapının kanadı hala sallanıyordu. Karanlık içinde bir gölge gibi içeri girdi. Büyü bir derece daha artmıştı. Girdiği yer bölmeleri ayrılmış, yeleleri kısa kesilmiş küçük atların bulunduğu bir ahırdı. Titreşen sağrılar, havada uçuşan saman çöpleri. Pierre Nimo elde tabanca ilerledi. Birinci bölmeyi geçti. İkinci. Üçüncü. Sağ tarafta boğuk bir ses. Başkomiser döndü. Yere vuran bir toynak. Solda bir hışırtı. Yine döndü. Çok geç. Bıçak indi. Nimo son anda kendini yana attı. Bıçak omzunu sıyırdı ve atın sağrısına saplandı. Atın şahlanışı ölümcül oldu. Nalı katilin yüzüne çarptı. Başkomiser durumdan yararlanıp adamın üzerine atıldı, silahının namlusundan kavrayıp çekiç gibi kullanmaya başladı. Vurdu, vurdu, sonra birden durdu. Gözlerini holiganın kanlı yüz hatlarına dikti. Yarılmış etlerin altından kemikleri fırlamıştı. karışık dokuların ucunda da göz küresi. Başında hala arsenal şapkası olan katil kımıldamıyordu. Nimo tabancasını düzeltti, kavzasını kanlı elleriyle tutarak namluyu adamın aralık dudaklarının arasından ağzına soktu. Horozu kaldırıp gözlerini kapattı. Tetiği çekecekti ki tiz bir ses duydu. Cebindeki telefonu çalıyordu. İkinci kısım Üç saat kadar sonra Nonter Prefektür Mahallesi'nin çok yeni, çok simetrik sokaklarından birinde İçişleri Bakanlığı Adli Polis Merkezi binasında tek bir ışık yanıyordu. Karanlıkta oturan Antoine Rance'ın masasının hizasına kadar indirilmiş, yoğun ve parlak bir ışık. Karşısında ışık halisinin hemen dışında Pierre Nimon'un uzun boylu silüeti. Kesik kesik cümlelerle Blon kovalamacası hakkında yazdığı raporu özetlemişti az önce. Rans kuşkuyla sordu. Adam nasıl? İngiliz mi? Komada. Yüzünde bir sürü kırık. Hotel D.Y. ile az önce konuştum. Yüzüne deri yaması yapacaklarmış. Ya kurbanı? Çevre yolunda. Molito kapısının orada arabaların altında kalıp kemikleri un ufak olmuş. Aman tanrım. Neden? Hooliganlar arası bir hesaplaşma. Arsenal taraftarlarının arasında Chelsea kulübünün adamları da varmış. Bıçaklı iki holigan kavgadan da yararlanarak rakiplerini öldürmüş. Rance duyduklarına inanmıyormuşçasına dinliyordu. Kısa süren bir sessizlikten sonra sordu. Ya seninki? Onu bu hale sokanın bir at toynağı olduğundan emin misin? Nemo cevap vermedi. Pencereye döndü. Ayın tebeşirimsi ışığının altında çevredeki evlerin cephelerini kaplayan tuha pastel motifler görünüyordu. Nonter Parkı'nın koyu yeşil tepecikleri üzerinde süzülen bulutlar kuşağı Rans'ın sesi daha da yükseldi. Seni anlamıyorum Pierre. Neden böyle pis işlere meraklısın? Stad'la denetim işi. Gerçekten de. Sesi giderek söndü. Nimmo sessizliğini bozmamıştı. Artık yaşın da geçti. Diye sürdürdü Rans sözlerini. Üstelik uzmanlık alanında farklı. Oysa anlaşmamız açıktı. Bundan böyle sokak işi yok. Şiddet yok. Sana da gel Antoine. Beni neden çağırdın buraya gecenin bir yarısında? Bana telefon ettiğinde Paris'te de France'da olup bitenlerden haberli olman imkansızdı. Öyleyse neden? ransın bölgesi kıpırdamadı. Geniş omuzlu, kıvırcık gri saçlı, taş yüzlü bir adamdı. Fener bekçisi gibi. Bölüm başkanı olarak yıllardan beri ahlak polisi olarak bilinen kurumun bir üst birimini, OCRTUH'ı yani insan kaçakçılığını önleme merkezini yönetiyordu. Nimo onu bu büroya tıkılmasından çok önce herkisi de sokak polisiyken yağmur altında devreye gezerlerken tanımıştı. Saçları alabros kesimli başkomiser ellerini masaya dayayıp eğildi. Sorusunu yineledi. Öyleyse neden? Rans soludu. Bir cinayet. Paris'te mi? Hayır, Piyano'da. İza bölgesinde. Grenoble yakınında küçük bir kent. Üniversite kenti. Nemo bir iskemle kaptı, bölüm başkanının karşısına çöktü. Seni dinliyorum. Cesedi dün akşama doğru buldular. Kampüsün içinden geçen bir nehre hakim kayalıkların arasına gömülmüş bir şekilde. Bütün izler manyakça işlenmiş bir cinayeti işaret ediyor. Ceset hakkında ne biliyorsun? Kadın cesedi mi? Hayır, erkek, genç biri. Anlaşılan fakültenin kütüphanecisi. İşkence izleri var, çizikler, kırbaç izleri, yanıklar... Bir de boğma girişimi olduğundan söz ettiler. Nemo dirseklerini yazı masasına dayadı. Elindeki sigara tablasıyla oynuyordu. Bütün bunları bana neden anlatıyorsun? Seni oraya göndermeyi düşünüyorum da ondan. Ne? Bu cinayet için mi? Ya ama Grenoble cinayet masasındaki herifler katil bir haftaya kalmaz enseler ve... birer salak rolü oynamaya kalkma. Bu cinayetin göründüğü kadar basit bir iş olmadığını sen de biliyorsun. Sorgu hakimiyle konuştum. Bir uzman istedi. Ne uzmanı? Cinayet. Bir de ahlak konusu. Cinayetin ardında cinsel sebepler olmasından kuşkulanıyor. Neyse işte ya da onun gibi bir şeyler. Nemo boynunu ışığa doğru uzattı. sesinde halojen lambanın sıcaklığını duydu. Antoine, bana her şeyi anlatmadın sanki. Sorgu hakimi Bernard Terpan. Eski bir dost. O da ben de Preneler bölgesinden geliyoruz. Tir tir titriyor. Çakıyorsun değil mi? Meraklılardan, medyadan, bütün bu boklardan ödü kopuyor. Konuyu olabildiğince çabuk çözümlemek istiyor. Birkaç hafta sonra okullar açılacak. O güne kadar dosyayı kaldırmak gerek. Ne istiyorsun yani? Anlayabilmen için bir de resim çizmemi mi? Başkomiser kalktı, yine pencerenin yanına gitti. Sokak lambalarının ışıltılı tepeciklerine, parktaki koyu kurbellere baktı. Son saatlerin şiddeti hala şakaklarında zonkluyordu. Bıçak darbeleri, çevre yolu, Roland Garros'taki kovalamaca. Belki bininci kez Rance'ın telefonunu, bir adamı öldürmesini önleyen telefonunu düşündü. Vicdanını gölgeleyen, onu kötü bir şey yapma sınırına getiren, zamanı ve mekanı yırtıp parçalayan o denetlenemez öfke nöbetlerini hatırladı. E, ee? dedi Rance. Nemo döndü, pencerenin pervazına dayandı. ''Böylesi soruşturma yapmayalı dört yıl oldu. Bunu neden bana öneriyorsun?'' Güvenebileceğin birine ihtiyacım var. Tabii merkezlerin, istedikleri adamın kolundan tutup Fransa'nın herhangi bir köşesine gönderme hakkına sahip olduklarını da biliyorsun. İri parmaklarıyla boşlukta piyama çalar gibi yaptı. Ben de iktidarımı kötüye kullanıyorum işte. Başkomiser gülümsedi. Kurdu ininden çıkaracaksın demek. Kurdu ininden çıkaracağım. Senin için hava değişimi. Benim için eski bir dosta yardım. Hiç olmazsa orada bulunduğun süre boyunca kimsenin yüzünü dağıtmazsın. Rans, masanın üzerindeki faksdan pırıl pırıl bir tomar kağıt aldı. Jandarmanın ilk sonuçları. Alıyor musun, almıyor musun? Nemo masaya doğru yürüdü, tomar kağıdı elinde buruşturdu. Seni ararım. Hotel Diyuh Hastanesi'nden haber almak için. Başkomiser zaman geçirmeden Trafontano Sokağı'ndan ayrılıp, Dokuzuncu bölgede La Bruyette sokağındaki evine gitti. Neredeyse bomboş, titiz bir ev kadınının elinden çıkmış gibi cilalanıp parlatılmış parkeleriyle koskocaman bir daireydi. Bir duş aldı, yaralarıyla ilgilendi ve aynada kendini inceledi. Kemikli bir yüz, derin çizgiler, alavros kesilmiş gri ve parlak saçlar, metal çerçeveli gözlükler. Nemo aynadaki görüntüsüne bakıp gülümsedi. Issız bir sokakta böyle bir herifle karşılaşmak istemezdi doğrusu. Bir spor çantasına birkaç parça giysi tıktı. Gömleklerle çorapların arasına Remington marka 12'lik pompalı tüfeğini, bir kutu kurşun ve manhurin için bir speed loader sıkıştırdı. Sonra askılı takım elbise çantasının içine iki kat elbise ve arabesk desenli birkaç kravat yerleştirdi port au de la yolu üzerinde klişi bulvarında bütün gece açık bir McDonald's buldu. İkinci sıraya park ettiği arabasından gözünü ayırmadan birbiri ardına iki Royal Cheese'i mideye indirdi. Sabahın üçüydü. Çiğ beyaz neonların ışığında leş gibi salonu aşina hayaletler arşınıyordu. Elbiseleri fazla bol birkaç zenci. Saçlarını Jamaika biçimi örmüş iki orospu. Uyuşturucu müptelaları, evsizler... Ay yaşlar. Bir zamanlar ait olduğu o eski dünyanın, sokakların insanları. Parası iyi, saygın bir masa başı işi için terk etmek zorunda kaldığı dünyanın. Herhangi biri için merkez bürolarına atanmak terfi anlamına gelirdi kuşkusuz. Oysa limo kendini kızağa çekilmiş hissediyordu. Altın yaldızlı bir kızak. Ama yine de onurunun kırıldığını düşünüyordu. Bir kez daha çevresindeki şafak vakti yaratıklarına baktı. Bütün bu görüntüler bir zamanlar avcı kılığında arşınladığı ormanının yaratıklarıydı. Nemo otomobilini hiç durmadan hız sınırlarına ve radarlara aldırmaksızın, farlarını söndürmeksizin sürdü. Saat 8 olduğunda otoyoldan ayrılıp Grenoble çıkışına giriyordu. San Marta Döer ve San Marta Duryaj'dan geçti, Grand Pic Döbel dönün eteğindeki Gerno'ya doğru yol aldı. Dalgalana dalgalana ilerleyen S biçimi yolun kenarlarında sanayi bölgeleriyle çam ormanları birbirini izleyerek sıralanmıştı. Manzaranın sadece güzelliğiyle derin yalnızlığı maskeleyemediği her yerde olduğu gibi burada da iç karartıcı bir sükunet hakimdi sanki. Başkomiser üniversitenin yolunu belirten ilk trafik levhalarını gördü. Uzakta yağmurlu sabah saatlerinin omumsu aydınlığında yüksek tepelerin zirveleri görünüyordu. Bir dönemeçten çıkarken vadinin dibinde üniversiteyi gördü. Büyük çağdaş yapılar, çıplak betondan yapılmış, hemen her taraftan çimenlerle çevrelenmiş bloklar. Nimo, neredeyse küçük bir kent kadar büyümüş bir sanatoryum düşündüğü nedense. Devlet yolundan çıkıp vadiye daldı. Batıda gümüşümsü parıltılarıyla dağların karanlık böğrünü sıyırarak geçen, birbirlerine karışan dik nehirler gördü. Yavaşladı dimdik düşen çalılıkların ardına saklanarak hemen ötede bembeyaz ve pırıl pırıl yeniden ortaya çıkan, sonra bir daha kaybolan bu buz gibi sulara dikkatle bakarken titredi. Biraz dolambaçlı bir yoldan gitmeye karar verdi. Yoldan ayrıldı, sabah çiğinin ıslattığı kök ve karaçam ağaçlarının oluşturduğu kubbenin altındaki patikaya saptı, patikanın sonunda kapkara yüksek duvarlarla çevrilmiş uzun bir ova gördü. Durdu. Arabadan inip dürbününe uzandı. Uzun uzun çevreyi inceledi. Nehri gözden kaybetmişti. Bir süre sonra vadinin çukuruna ulaşan suların, kayalık duvarın hemen ardında aktığını anladı. Dikkatli bakınca bazı V biçimli kayaların arasından nehri görebiliyordu zaten. Birden başka bir ayrıntı dikkatini çekti. Dürbününü o yöne çevirdi. Evet, yanılmamıştı. Arabasına döndü, çalıştırıp hızla eski sel yatağına doğru ilerledi. Kayaların arasındaki boşluktan jandarmaya özel, sarı floresan şeridi görmüştü. Geçmek yasaktır. Üçüncü kısım Nemo kayadaki yarıktan gördüğü dar patikaya indi. Biraz sonra patikanın arabanın geçeceği kadar geniş olmadığını görüp otomobilden inmek zorunda kaldı otomobilden ayrıldı. Plastik bandın altından geçip nehre doğru ilerledi. Suyun akışı burada doğal bir baraj tarafından durdurulmuş gibiydi. Nemo'nun köpük köpük ve kabarık görmeyi umduğu nehir parlak, duru ve küçük bir göle dönüşmüştü. Birden tüm öfkesi kaybolan bir yüz gibiydi. Biraz ötede, daha sağda tekrar nehirleşiyor, vadinin dibinde uyuya kalmış gri kentin içinden geçip gidiyordu. Ancak Nemo olduğu yerde çakılıp kaldı. Sol tarafında ondan daha önce gelmiş, suyun üzerine çömelmiş bir adam gördü. Nemo ani bir refleksle sırtındaki çantanın cırtçırtlı kapağını açtı. Kelepçelerin hafifçe tıkırdamasına engel olamadı yine de. Adam Nemo'ya doğru döndü ve hemen gülümsedi. ''Burada ne arıyorsunuz?'' diye kabaca sordu Nemo. Yabancı gülümsemeye devam etti. Cevap vermeksizin doğruldu. Ellerini çırpıp temizlemeye koyuldu. Narin suratlı, soluk sarı saçları fırça ucu gibi kesilmiş genç bir adamdı. Suetmont, büzgülü pantolon giymişti. Duru bir sesle cevap verdi. Ya siz? Böylese bir cesaret Nimmo'nun elini kolunu bağladı. Öfkeyle homurdandı. Polis, şeridi görmediniz mi? Umarım şeridin bu yanına geçmek için sağlam bir nedeniniz vardır. Yoksa sizi... Erik Juveno, Grenoble Cinayet Masası'ndan. Gelip bölgeyi görmek istedim. Öğleye doğru adli polisten üç uzman daha gelecek. Nemo dar kıyıda ilerledi, adamın yanına vardı. ''Nöbetçiler nerede?'' diye sordu. ''Yarım saat izin verdim. Kahvaltı saati. Aldırmıyormuş gibi omuzlarını silkti. Burada yapacak işim vardı. Çevremin sakin olmasını istedim. Komiser Nemo.'' Gri gözlü başkomiser irkildi. Genç adam söylediklerinde şaşılacak bir şey yokmuş gibi devam etti. ''Sizi görür görmez tanıdım.'' Her anlımo. Redin eski gözbebeği. Eski bir bir organize suçlarla mücadele birimi komiseri. Katillerin, uyuşturucu tacirlerinin eski belalısı. Kısacası eski bir sürü şey. Artık müfettişlerin programında saygısızlık da mı var? Jueno alaycı bir tavırla eğildi. Başlayın komiser. Ben sadece bir sıtarı kutsallığından soyutlamak istiyorum. Yoksa bir yıldız olduğunuzu tüm genç müfettişlerin rüyalarını süslediğinize sizden iyi kimse bilemez. Buraya cinayet için mi geldiniz? Sence? Genç polis bir kez daha eğildi. Yanınızda çalışmak benim için şeref olacak. Nemo ayaklarının altında uzanan, sabah güneşinin düzleştirip camlaştırdığı sulara bakıyordu. Sanki dipten yeşimimsi bir aydınlık yükselir gibi. Bana bu konuda bildiklerini anlat. Juvenu gözlerini kayalık duvara kaldırdı. Ceset yukarıda gömülüydü. Yukarıda mı? Diye yineledi Nimo, sivri çıkıntıların keskin gölgeler oluşturduğu kayalara bakarak. Evet, aşağı yukarı 15 metre yüksekte. Katil cesedi kayaların arasındaki bir yarağa sokmuş. Sokarken de tuhaf bir pozisyon vermiş. Nasıl bir pozisyon? Juvenu dizlerini büktü, karnına doğru çekti ve kollarını göğsü üzerinde kavuşturdu. C'nin pozisyonu. İlginç. Bu işte ilginç olmayan bir şey yok zaten. Bana yaralardan yanık izlerinden söz ettiler, dedi Nemo. Daha cesedi görmedim. Ama anlatılanlara bakılırsa evet, cesette epey işkence izi varmış. Kurban işkence sonucunda mı ölmüş? Şimdilik bu konuda yeterince belirti yok. Gırtlakta da derin kesikler var, boğma izleri falan. Nemo yeniden küçük göle döndü. Kendi siluetinin. Alabroz saçlar, lacivert paltoz sudan yansımasına baktı. Ya burada? Burada bir şeyler bulabildin mi? Hayır. Bir saatten beri bir ayrıntı, bir iz arıyorum. Hiçbir şey bulamadım. Bana kalırsa adam burada öldürülmedi. Katil sadece cesedi yukarıya astı. Yarıya kadar tırmandın mı? Evet. Dikkat çekecek bir şey yok. Bana kalırsa katil kayalığın tepesine tırmanmış, öbür taraftan tabii. Sonra da cesedi iple aşağıya sarkıtmış. Başka bir ipe tutunarak aşağıya inmiş ve cesedi yarığa sokmuş. Cesede anlattığım pozisyonu verdirebilmek için oldukça uğraşmış olmalı. Bunca çaba anlaşılır gelmiyor bana. Nemo bakışlarını sivri çıkıntılarla, yarıklarla dolu kayalık duvara çevirdi yeniden. Bulunduğu yerden mesafeleri tam olarak ölçemiyordu. Ama ona kalırsa cesedin saklandığı yarık duvarın ortalarında yerle tepeden eşit uzaklıkta bir yerdeydi. Birden topukları üzerinde döndü. Gidelim. Nereye? Hastane. Cesedi görmek istiyorum. Sadece omuzlarından yukarısı görünen adam çarşafın altında çıplaktı. Parlak masanın üzerine yan yatırılmıştı. Sanki yüzüne yıldırım çarpmasından korkarmış gibi der top olup kalıvermişti. Omuzları düşük, ensesi eğik, dirseklerini kıvrık dizlerinin arasına sokmuş, yumruklarını çenesinin altına yerleştirmişti. Beyazımsı teni, fırlak kasları, yaraların zedelediği derisi cesede neredeyse dayanılamaz bir gerçeklik veriyordu. Cesedin boynunda uzun yara izleri vardı. Sanki bir gırtlağını kesmek istemiş gibiydi. Şakaklarında da kabarmış nehirler gibi damarlar görünüyordu. Nimo gözlerini morgtaki diğer adamlara çevirdi. Dar omuzları ve kırpık bıyığıyla sorgu hakimi Bernard Terpant. Bir yük gemisi gibi yalpalayan... Yerno jandarma komutanı, iri yarı, yüzbaşı Roger Barnes. Jandarmanın araştırma bölümünde görevli, saçı dökük, yüzü kırışık, küçük gözlü yüzbaşı Rene Vermont. Juvenu bir kenarda duruyor, işe yaramaya hevesli bir stajere benziyordu. Kimliğini biliyor muyuz? diye ortaya sordu Nemo. Barnes askerce bir adım atarak öne çıktı, gırtlağını temizledi. Kurbanın adı Remy Calua, başkomiserim, 25 yaşında. Üç yıldan beri Geno Üniversitesi'nde baş kütüphaneci olarak çalışıyordu. Ceset bu sabah eşi Sophie Kalua tarafından teşhis edildi. Kocasının kaybını bildirmiş miydi? Dün, yani pazar öğleden sonra. Kocası bir gün önce dağda Müre zirvesine gitmiş. Her hafta sonu yaptığı gibi yalnız. Bazen dağdaki sığınaklardan birinde gecelermiş. Kadın da bu yüzden meraklanmamış ya. Ta ki dün akşam olup kocası ortaya çıkmayıncaya kadar. Barnes sustu. Nemo cesedin üzerindeki çarşafı indirip göğsünü açmıştı. Sessiz bir çığlık. Gırtlaklarda tıkanıp kalan bembeyaz bir haykırış. Cesedin göğsü ve karnı çeşitli biçim ve büyüklükte morarmış yaralarla kaplıydı. Kenarları kararmaya yüz tutmuş kesikler, kabarmış yanıklar, iz karası benzeri şeyler. Bir de sanki adam bir elektrik kablosuyla bağlanmış gibi, El ve ayak bileklerinde fazla derin olmayan başka izler vardı. Cesedi kim buldu? Genç bir kadın. Barnes elindeki dosyaya bir göz atıp devam etti. Fanny Ferrara, profesör, üniversitede. Nasıl bulmuş? Barnes yeniden gırtlağını temizledi. Akıntılı sularda yüzen bir sporcu. Bilirsiniz işte, yüzen bir cisme tutunup hızla akan sularla birlikte inerler ya hani. Oldukça tehlikeli ve... Sonra... İnişini nehrin doğal barajının ötesinde, kampüsün kenarındaki duvarın dibinde tamamlamış. Duvara tırmanırken yarıya sıkıştırılmış cesedi fark etmiş. Bunu kendisi mi anlattı? Barnes rahatsızca çevresine bakındı. Evet, tabii, ben. Komiser çarşafı tümüyle indirdi. Başındaki kısa saçlarla taştan bir ok gibi duran, bertop olmuş, soluk beyaz yaratığın çevresinde dolaştı. Barnes'ın uzattığı ölüm tutanağını aldı. Bakışlarını daktiloyla yazılmış satırların üzerinde gezdirdi. Belge bizzat hastane müdürünce hazırlanmıştı. Hekim ölüm saati konusunda bir şey söyleyemiyordu. Görünürdeki yaralardan söz etmekle yetiniyor, ölümü boğma sonucu nefessiz kalmayla açıklıyordu. Daha fazlasını öğrenebilmek için cesedin uzatılması ve otopsi yapılması gerekecekti. Adli Tabip ne zaman gelir? Her an bekliyoruz. Komiser cesede yaklaştı. Eğildi, yüz hatlarını inceledi. Oldukça güzel ve genç bir yüz. Gözleri kapalıydı. En önemlisi yüzünde en ufak bir yara, en küçük bir iz yoktu. Yüzüne kimse dokunmadı mı? Kimse komiserim. Gözleri kapalı mıydı? Barnes başıyla onayladı. Nemo baş ve işaret parmaklarıyla göz kapağını usulca araladı. İşte o zaman inanılmaz bir şey gerçekleşti. Maktul'ün sağ gözünden ağır ve duru bir damla yaş aktı. Başkomiser iğrenip irkildi. Yüz ağlıyordu. Nemo gözlerini diğerlerine dikti. Hiçbiri bu korkunç ayrıntıyı görmemişti. Soğukkanlılığını koruyup yeniden başladı. Gördükleri dili olmadığının bir kanıtıydı. Ama asıl önemlisi bu cinayet bir aynasızın meslek hayatı boyunca en çok korkacağı ya da en çok arzulayacağı cinayetlerdendi. Doğrulduğu sert bir hareketle cesedin üzerini örttü. Sorgu hakimine dönüp mırıldandı. Bize soruşturmayı anlatın. Bernard Terpant dikildi. Beyler, bu dosyanın çok zor ve alışılmadık olacağının farkındasınız. Bu nedenle savcıyla birlikte Grenoble cinayet masası ve jandarmayla ortak çalışma kararı aldık. Aynı zamanda da Paris'ten şimdi burada aramızda bulunan başkonser Pierre Nimoy'u da çağırttım. Kuşkusuz adını daha önce duydunuz. Komiser şu sırada Paris'te BNP'nin yani Fuhuş'la mücadele biriminin yöneticileri arasında. Şimdilik cinayetin nedeniyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Belki de cinsel amaçlı bir cinayetle karşı karşıyayız. Tabii manyakça işlenmiş bir cinayetle. Bay Nimmo'nun tecrübesinden çok yararlanacağız. Bu yüzden Bay Nimmo'nun bu operasyonu yönetmesini öneriyorum. Barnes öneriyi başıyla onayladı. Vermon onu taklit etti ama onun kadar istekli olmadığı açıktı. Juveno'ya gelince Grenoble'lü polis konuşmayı tercih etti. ''Benim için bir sorun yok tabii ama cinayet masasından arkadaşlarım gelince...'' ''Ben onları anlatırım.'' diye sözünü kesti Terpant. Nimo'ya döndü. ''Başkomiserim sizi dinliyoruz.'' Tiyatro vari bu sahne Nimo'yu rahatsız etmeye başlamıştı. Dışarıda olmayı, soruşturmaya başlamayı, özellikle de yalnız kalmayı istiyordu. Hem de çok. ''Yüzbaşı Barnes.'' diye sordu. ''Kaç adamınız var?'' Sekiz. Hayır, özür dilerim. Dokuz. Tanıkları sorgulamaya, iz bulmaya, yol kesmeye alışkın kişiler mi? Bakın, bunların her gün yaptığımız işlerden olmadığını... Ya siz, Yüzbaşı Vermon? Sizin kaç adamınız var? Jandarma Yüzbaşı'sının sesi bir saygı salvosu gibi şakladı. Yirmi. Deneyimli adam var. Cesedin bulunduğu yerin çevresindeki bölgeyi elekten geçirip... Çok iyi. Bana kalırsa nehre giden yolların yakınında oturan herkesi sorguya çeksinler. Bütün benzin istasyonlarına, garlara, otobüs durakları yakınındaki evlere de gitsinler. Genç kalua uzun gezileri sırasında sığınaklarda da geceliyormuş. Bu sığınakları bulup içlerini arayın. Belki de maktul bu sığınaklardan birindeyken katille karşılaştı. Nemo Barnes'a döndü. Yüzbaşı, tüm bölgede bilgi toplamanızı istiyorum. Akşam olmadan bölgedeki tüm serserilerin, aylakların, hırsızların listesini görmek istiyorum. Bir de 300 kilometrelik bir daire içinde son dönemde hapisten kimlerin çıktığını araştırın. Araba hırsızlıklarını, tüm hırsızlıkları, tüm otelleri, restoranları ziyaret etmeniz gerekecek. Sorularınızı faksla gönderin. En küçük bir ayrıntıdan, en ufak bir kuşkulu hareketten, dikkat çeken bir yabancıdan haberim olmalı. Bir de burada, Gerno'da, son 20 yıldan beri yaşanan, uzaktan ya da yakından bu cinayeti andıran bütün olayların listesini hazırlayın. Barnes tüm istenenleri blok notuna yazıyordu. Nimo, Juenu'ya döndü. Genel istihbaratla temasa geç. Bu bölgedeki bütün tarikatların, büyücülerin ve benzeri zırtapozların listesini iste. Juenu başını salladı. Terpant da sanki kafasındaki fikirler söyleniyormuş gibi başını sallayarak onaylıyordu duyduklarını. İşte otopsi sonucunu beklerken sizleri meşgul edecek şeyler, dedi Nemo. Bu konuda kesin sessizliğe uymak zorunda olduğumuzu hatırlatmam gereksiz tabii. Yerel basına tek bir kelime bile yok. Kimseye. Üniversite tıp merkezinin avlusunda birbirlerinden ayrıldılar. Sabah pusunun ayazında ayrı ayrı yönlerde hızlı adımlarla yürümeye koyuldular. Omuzları çökük, tek bir kelime etmeden, birbirlerine bakmadan, en az 200 yıl önce yapılmış olması gereken yüksek binaların gölgesindeki otomobillerine bindiler. Al başlıyordu. Dördüncü kısım Pierre Nemo ve Eric Joenu zaman geçirmeden kentin girişindeki üniversitenin yolunu tuttular. Başkomiser arkadaşına merkez binadaki kütüphanede beklemesini söyledi. Kendisi de bu arada 100 metre ötedeki yönetim binasının en üst katındaki rektörle görüşecekti. Nimo, 70'li yılların modasına uygun olarak yapılan, daha sonra yeniden elden geçirilen, yüksek tavanlı, her duvarı ayrı bir pastel rengi boyanmış büyük binaya girdi. Üst katta bir sekreterle küçük masasının bulunduğu ufak bekleme odasına girdi, kendini tanıtıp Vincent ile görüşmek istediğini belirtti. Birkaç dakikalık bekleme süresince kayak pistlerinin ya da şiddetli çağlayanların kenarında kupalarını ya da madalyalarını gösteren muzaffer öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı duvarlara baktı. Birkaç dakika sonra rektörün karşısında ayakta duruyordu. Kıvırcık saçlı, yayvan burunlu, beyaz tenli bir adamdı rektör. Vincent Lewis'in yüzü Afrikalı bir ile kansızlık çeken birinin garip bir karışımıydı sanki. Yağmur loşluğunda kendilerine nasılsa birer yol bulup odaya giren ışınlar, ışık huzmeleri halindeydi. Rektör komiserin oturmasını söyledi. Asabiyce bileklerini ovuşturmaya başladı. Evet, dedi kuru bir sesle. Evet ne? Bir şeyler bulabildiniz mi? Nemo bacaklarını uzattı. Daha yeni geldim sayın rektör. İzinlerin de çevremi biraz araştırayım. Siz en iyisi sorularıma cevap verin. Luis koltuğunda dikildi. Yazı masası koyu ahşaptan yapılmış, üzerindeki madeni aksamla çelik bir gezegen üzerindeki çiçek saplarını andırıyordu. ''Fakültenizde kuşku çekici olaylar oldu mu?'' diye sordu Nimo sakince. ''Kuşku çekici mi?'' ''Hiç olmadı.'' ''Uyuşturucu, hırsızlık, kavga?'' ''Hayır. Burada çete, tarikat falan da mı yok? Akılları başlarından bir karış havada gençler?'' ''Ne demek istediğinizi anlayamadım.'' Bazı oyunları ve bu oyunlardaki rolleri kastediyorum. Bilirsiniz ya, hani ritüeller, törenlerle dolu bir takım oyunlar vardır. Hayır, burada bu deliklerinizden pek bulunmaz. Öğrencilerimizin hepsi aklı başında gençlerdir. Nimo sessiz kaldı. Rektör karşısındaki adama alıcı gözle baktı. Alabros kesilmiş saçlar, geniş omuzlar, paltonun aralığından görünen MR-73'ün kabzası. Luis eliyle yüzünü sıvazladı. Sonra sanki kendi kendini ikna etmeye çalışıyormuşçasına söze girdi. İstediğim tek bir şey var komiser. O da katili olabildiğince çabuk bulmanız. Okul yakında açılıyor ve... Bu arada kampüse gelen öğrenci oldu mu? Sadece birkaç yatılı öğrenci. Yukarıda merkez binanın çatı katına yerleşiyorlar. Bir de derslerini hazırlayan birkaç hoca var. adını verebilir misiniz? Ama tereddüt etti. Sorun değil. Şu Remy Kalua nasıl biriydi? Çok sessiz bir kütüphane memuruydu. Yalnız biri. Öğrenciler sever miydi? Tabii, tabii. Nerede oturuyordu? Yarnoda mı? Burada, kampüste. Eşiyle birlikte, merkez binanın en üst katında. Yatılı öğrencilerin katında. Remy Kalua 25 yaşındaydı. Günümüzde evlenmek için oldukça genç bir yaş değil mi? Remy ve Sophie Kalua fakültenin öğrencilerindendi. Sanırım daha önce kampüs lisesinde hocaların çocuklarının devam ettiği lisede tanışmışlar. Onlar, onlar çocukluk arkadaşıydı. Nemo birden kalktı. Tamam sayın rektör, teşekkür ederim. Komiser hemen çıktı. Odadaki korku havasına daha fazla dayanamayacaktı. Kitaplar. Üniversitenin büyük kütüphanesi neon ışıkları altında uzayıp giden sıra sıra kitap doluydu. Metal raflar, Kusursuz bir düzenle yerleştirilmiş kağıttan duvarlar taşıyordu. Altın ya da gümüş işlemeli ciltler. Hepsi de Gernoy Üniversitesi'nin armasını taşıyan etiketler. Issız salonun ortasında birbirlerinden cam bölmelerle ayrılmış plastik masalar vardı. Nimo girdiğinde kütüphaneyi hapishanenin görüşme salonuna benzetti. Hem aydınlık hem kapalı hem havadar, hem de havasızdı. ''Bu üniversitede hep en iyi hocalar ders verir.'' diye açıkladı Eric Juvenu. Güneydoğu Fransa'nın kreması yani. Hukuk, iktisat, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, fizik. En önemlisi de tıp. İzer bölgesinin tüm ensesi kalınları burada ders verir. Muayenelerini üniversitenin hastanesinde yapar. Hastane aslında üniversitenin eski binalarında şimdi. Tüm bina tepeden tırnağa elden geçirildi. Bölgenin yarısı tedavi için buraya gelir. Dağlıların hemen hepsi burada doğmuştur. Nemo kollarını kavuşturmuş, kalçasını okuma masalarından birine yaslamış, Joenu'yu dinliyordu. Bilirmiş gibi konuşuyorsun. Joenu kitaplardan birini aldı. Öğrenimimi burada tamamladım. Hukuka başlamıştım. Avukat olmak istiyordum. Ve polis mi oldun? Genç polis Nimo'ya baktı. Gözleri beyaz ışığın altında parlıyordu. Lisansa başlayacağım sırada birden sıkılmaktan korktum. O zaman Toulouse'daki polis okuluna yazıldım. Kendi kendime polisliğin hareketli, tehlikeli bir meslek olduğunu düşünüyordum. İnsana sürprizler hazırlayan bir meslek. Düşkarıklığına mı uğradın? Juvenu, kitabı yerine yerleştirdi. Tebessümü kaybolmuştu. Bugün için hayır. Özellikle bugün uğramadım. Gözlerini Nimo'ya dikti. O ceset, böyle bir şey nasıl yapılabilir? Nimon soruyu duymamış gibi davrandı. Üniversitede hava nasıldı? Dikkatini çeken özel bir şey? Yoktu. Kafaları hayatla, yaşanan çağla, benimsenmesi gereken düşüncelerle ilgili klişelerle dolu bir sürü burjuva çocuğu. Onların yanında da köylü çocukları tabii. Bir de işçi çocukları. Onlar daha da idealistti. Daha da saldırgan. Her neyse. Nasıl olsa hepimizin işsizlikle randevusu vardı. Onun için tuhaf olaylar var mıydı? Küçük gruplar falan. Hayır. Hiç. Aslında vardı. Hatırlıyorum. Fakültede bir seçkinler grubu vardı. Üniversite hocalarının çocuklarından oluşan ayrı bir dünya sanki. İçlerinden bazıları gerçekten de çok yetenekliydi. Her yıl bütün ödülleri onlar alırdı. Spor alanında bile. Bize pek bir şey bırakmazlardı. Nimo, Luis'in bekleme odasında gördüğü şampiyonluk fotoğraflarını hatırladı. Sordu. O öğrenciler, bütün haklara sahip küçük bir topluluk muydu? Sence saçma sapan bir niyetin çevresinde toplanmış olabilirler mi? Juvenu bir kahkaha patlattı. Ne düşünüyorsunuz? Yoksa bir tür, bir tür organize hareket olduğunu mu? Ayağa kalkıp kitap rafları boyunca yürüme sırası modaydı şimdi. Bir kütüphaneci, bir üniversite kütüphanecisi, tüm bakışların merkezindedir. İdeal bir hedef yani. Ne olduğunu bilmediğimiz bir çılgınlığın peşinde bir grup öğrenci düşün. Bir kurban, bir ritüel. Kurban ararken kalorayı düşünmeleri kadar normal bir şey olabilir mi? Öyleyse size anlattığım süper yetenekleri unutun. Sınavlarda herkesi geçmekle öylesine meşgullerdir ki bunun dışında bir şey düşünecek zamanları bile olmaz. Nimo kahverengi ve yaldızlı kitap dizilerinin arasına girdi. Joenu da peşinden. Bir kütüphaneci aynı zamanda da ödünç kitap veren kişidir. Herkesin ne okuduğunu, ne çalıştığını bilen biri. Belki de bilmemesi gereken bir şey öğrenmişti. Bunun için bir insan öldürülmez. Üstelik öğrencilerin okudukları kitaplarda ne gibi sırlar gizlenebilir ki? Nimo birden döndü. ''Bilmiyorum. Entellere pek güvenmem, o kadar. Bir fikriniz var mı? Bir kuşku falan?'' ''Tam tersine. Şimdilik her şey mümkün görünüyor. Bir kavga, bir intikam, enteller arası bir şey ya da homolar arasında ya da en basitinden dağda tesadüfen Kalua'ya rastlamış bir serseri, bir sapık.'' Kitapların dizildiği raflardan birine bir fiske vurdu. ''Görüyorsun, yargılı değilim ama işe buradan başlayacağız.'' Cinayetle ilgisi olabilecek kitapları gözden geçireceğiz. Nasıl bir ilgisi olan? Nemo yeniden kitap koridoruna daldı. Sonunda salonun ortasına çıktı. Salonun öte yanına kütüphane memurunun okuma masalarına hakim bir platform üzerindeki masasına doğru yürüdü. Masanın üzerinde bir bilgisayar, çekmecelerde de spiral ciltli defterler vardı. Nemo siyah ekrana parmağıyla dokundu. Bunun içinde her gün alınan, başvurulan kitapların listesi olmalı. Bu işle ilgili adli polisten birini görevlendirmeni istiyorum. Bulabildiğin en okumuşunu, öyle biri varsa eğer. Yatılı öğrencilerden de yardım iste. Kötülükten, şiddetten, işkenceden, kurban törenlerinden, dini sapkınlıklardan bahseden ne kadar kitap varsa bulmalarını istiyorum. Mesela etnoloji kitaplarını incelesinler. Böylesi eserleri sık sık kullanan öğrencilerin isimlerini çıkarsınlar. Bir de Kaluanın tezini bulsunlar. Ya, ya ben? Sen yatılıları sorgula. ''Teker teker. Gece gündüz buradalar. Üniversitenin her şeyini biliyor olmalılar. Alışkanlıklar, farklılıklar, ilginç çocuklar. Kalua'nın diğerlerince nasıl görüldüğünü bilmek istiyorum. Bir de Kalua'nın dağdaki gezintileri hakkında bilgi toplamaya bak. Birlikte gittiği arkadaşları var mıymış? Kim onun alışkanlıklarını biliyormuş bir öğren. Onunla kim dağda buluşabilirmiş?'' Juvenu başkomiseri kuşkuyla baktı. Nemo yaklaştı. Şimdi daha alçak sesle konuşuyordu. Karşımızda ne var söyleyeyim. Karşımızda korkunç bir katille sınırsız bir acının izlerini taşıyan soluk, üzülmüş ve ürkütücü bir ceset var. Yüz kilometre öteden bile buram buram çılgınlık kokan bir şey. Şimdilik bu bizim sırrımız. Olayı çözümlememiz için birkaç saatimiz var. Sonra basın işe karışacak. Baskılar artacak. Duygular konuşacak. Kafanı paparla. Kabusun içine dal. İçinde iyi olan ne varsa bu işe ver. Kötülüğün yüzünü ancak öyle görebiliriz. Genç polis korkmuş gibiydi. Gerçekten de birkaç saat içinde bizim, benimle çalışmak istiyor musun, istemiyor musun? diye araya girdi Nimo. Öyleyse sana bakış açımı anlatayım. Bir cinayet işlendiğinde, çevredeki her şeyi bir ayna olarak görmek gerekir. Kurbanın cesedi, onu tanıyanlar, cinayet yeri, bütün bunlar bir gerçeği, cinayetin belirli bir özelliğini yansıtır. Anladın mı? Bilgisayar ekranına dokundu. Mesela şu ekran. Işığı yandığında Remi gündelik hayatının aynısı olacak. Gündelik faaliyetlerinin, düşüncelerinin aynısı. Bu ekranın içinde ilgimizi çekebilecek ayrıntılar, yansımalar var. Buraya dalmak gerek. Öte yana geçmek gerek. Doğruluk kollarını açtı. Buzdan bir saraydayız Jueno. Bir yansımalar labirentindeyiz. Onun için iyi bak. Her şeye bak. Çünkü bu aynaların birinde belki de kör bir açıda katili bulacaksın. Juveno'nun ağzı açık kalmıştı. Sokakların adamı olarak gereğinden fazla entelektüel buluyorum sizi. Komiser elinin tersiyle Juveno'nun göğsünü sıvazladı. Bu anlattıkların felsefe değil Juveno. Tecrübe. Ya siz? Siz kimi sorgulayacaksınız? Ben mi? Ben tanığı göreceğim. Feni Ferrara'yı. Bir de Maktül'ün karısını. Sophie Caloua'yı. Nimo göz kırttı. Sadece kadınları Juveno. İşte tecrübe dedikleri de bu. 5. Kısım Asfalt yol sıkıcı göğün altında kampüsün içinden kıvrılarak geçiyor, mavi ve paslanmış pencereli grimsi binaları birbirine bağlıyordu. Nimo arabasını yavaş sürüyor, üniversitenin bir planını elde etmişti ve diğer binalardan ayrı bir yerdeki spor salonu yönünde ilerliyordu. Bir spor salonundan çok sığınak benzeyen betondan yapılmış yeni binayı bulması zor olmadı. Arabadan çıkıp derin bir nefes aldı. İnce ve buz gibi soğuk bir yağmur yağıyordu. Kampüse ve bulunduğu yerden birkaç yüz metre ötede sıralanan binalara baktı. Annesi ve babası da öğretmendi ama üniversitede değil. Lyon'un banliyösündeki küçük liselerdi. Hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyordu. Aile kozası kısa sürede bir güçsüzlük, bir yalan olarak görünmüştü gözüne. Kısa süre sonra tek başına mücadele etmesi gerektiğini, bunun da mümkün olduğunca erken olmasının iyi olacağını anladı. Daha 13 yaşındayken öğrenimine yatılı devam etmek istedi. Bu gönüllü sürgünlüğü ona çok görmediler ama hala annesinin yatak odası duvarının diğer tarafından gelen hıçkırıklarını hatırlıyordu. Kafasının içine kazınmış bir sesti bu hıçkırıklar. Aynı zamanda da derisinin üzerinde sıcak ve ıslak bir duygu. Kaçtı. Dört yıl yatılı hayatı. Derslerin yanı sıra dört yıl yalnızlık ve beden eğitimi. O dönemdeki tüm umutları bir tek amaca, bir tek şeye yönelikti. Ordu. 17 yaşındaki parlak lise mezunu Pierre Nimo, subay okuluna başvurdu. Tabip binbaşı çürüye ayrılacağını söyleyip bunun sebebini açıkladığında anlamıştı genç Nimo. Endişeleri öylesine belirgindi ki en derin isteğine bile ihanet etmişlerdi. Daha o günlerde bile kaderinin boydan boya kanla kaplı, Boşluksuz bir koridor olacağını, karanlıklar içinde köpeklerin uluyacağını biliyordu. Başka gençler psikologların kararını ses çıkarmadan dinler, çoktan vazgeçerlerdi kuşkusuz. Ama Pierre Nemo öyle yapmadı. İnat etti. Beden eğitimine hız verdi. Hırsı ve iradesini iki katına çıkardı. Genç Pierre asla asker olamayacaktı. Başka bir savaşı seçti. Sokaklardaki savaşı. Kötülüğe karşı verilen isimsiz mücadeleyi. Gücünü ve ruhunu zafersiz ve bayraksız bir savaşın emrini verecek, bu savaşı sonuna dek sürdürecekti. Polis olacaktı Nimo. Psişik testlerden geçebilmek, fiziksel dayanıklılığını güçlendirmek için aylarca idman yaptı. Sonra da Kan Öplüz'deki polis okuluna yazıldı. İşte şiddet dönemi o gün başlayacaktı. Atış talimleri, olağanüstü başarılar. Nimo durmaksızın ilerliyor, güçleniyordu. Benzersiz bir polis oldu, inatçı. Şiddetli, kötü. Önce mahalle karakollarına atandı, sonra ileride bir yeri adını alacak birliğin keskin nişancıları arasına katıldı. Özel operasyonlar başlıyordu. İlk adamını öldürdü. O anda kendiyle barış ilan etti. Kendi lanetine son bir kez baktı. Hayır, hiçbir zaman onurlu bir asker, değerli bir subay olamayacaktı. Onun yerine kendi korkularını asfaltın şiddeti ve nefretinde boğacak, kararlı ve heyecanlı bir kent savaşçısı gibi yaşayacaktı. Dağların eter kokusunu derin derin soludu. Yıllar önce ölmüş annesini düşündü. Sel sularının hızla akıp gittiği bir kanyona dönüşmüş geçmişini, önce çatlayıp sonra kaybolan, unutkanlık karşısında yitip giden anılarını düşündü. Birden, sanki bir düşteymiş gibi belli belirsiz ayak sesleri duydu. Köpek kaslıydı. Kısa tüyleri yağmurda parlıyordu. Parlak, koyu renkli yuvarlak gözlerini Nemo'ya dikmişti. Kıçını oynatarak yaklaştı. Konser olduğu yerde kımıldamadan durdu. Köpek daha da yaklaştı, birkaç adım kalıncaya kadar. Islak burnu titriyordu. Sonra hırlamaya başladı. Gözleri parıldadı. Korkunun kokusunu almıştı. İnsandan sızan korkunun kokusunu. Nemo donup kalmıştı. Elleri ayakları daha önce hiç bilmediği bir gücün etkisindeydi. Kanı karnının bir yerindeki görünmez damardan çekilip gidiyor gibi. Köpek havladı. Dudaklarını sıyırıp dişlerini gösterdi. Nemo olanları biliyordu. Korku köpeğin hissettiği ve onda endişe ve düşmanlık yaratan kokulu moleküller yayıyordu. Korku korkuyu doğuruyordu. Köpek havladı. Boynunu çevirdi. Dişlerini gıcırdattı. Polis tabancasını çekti. Clarice! Clarice buraya gel. Nimo buzdan parantezin dışına çıktı. Kırmızı sisin ötesinde gri kamyoncu kazası giymiş adamı gördü. Hızla yaklaşıyordu. Delirdiniz misiniz? Nimo kekeledi. Polis çekilin itinizi dağılın. Adam ne söyleyeceğini bilemez haldeydi. Aman Tanrım inanamıyorum. Gel Clarice gel anacım. Efendiyle iti kayboldu. Nimo tükürüğünü yutmaya çalıştı. Bir fırın kadar kuru gırtlağının kıvrımlarını hissetti. Kafasını salladı, tabancasını kılıfına yerleştirdi, binanın çevresini dolandı. Sola dönerken düşünmeye çabaladı. Sikiyatrını görmeyeli ne kadar olmuştu acaba? Spor salonunun ikinci köşesinde kadını gördü. Falin Ferrera açık kapının yanında durmuş, sert köpükten yapılmış kırmızı levhayı zımparalıyordu. Başkomiser kadının elindekinin azgın sulardan inerken kullandığı şamandıra olduğunu düşündü. ''Günaydın.'' dedi eğilerek. Sıcaklığına ve güvenine kavuşmuştu. Pani gözlerini kaldırdı. En çok 20 yaşında olmalıydı. Teni duru, saçları gürdü. Şakaklarında dalga dalga kıvrılıyor, omuzlarına yoğun dalgalar halinde dökülüyordu. Yüzü karamsar, ancak yumuşak katlıydı. Ama gözlerindeki parlaklık rahatsız edici. Hatta neredeyse ahlaksızdı. Adım Pierre Nemo, başkomiser. Remi Calua cinayetini soruşturuyorum. Piennimo mu? diye yineledi inanmıyormuş gibi. Olacak şey değil, inanılmaz. Çenesinin ucuyla yerdeki transistörlü küçük radyoyu gösterdi. Biraz önce haberlerde sizden bahsettiler. Daha dün gece Park de France yakınlarında iki katili tutukladığınızı söylediler. Bunun iyi bir şey olduğunu, içlerinden birinin ağzını burnunu dağıttığınızı, bunun da o kadar iyi olmadığını, yoksa aynı zamanda iki yerde birden mi bulunuyorsunuz? Sadece bütün gece araba kullandım. Burada ne arıyorsunuz? Buranın polisleri yetersiz mi? Takviye olarak geldim diyelim. Fani yeniden elindekilerle ilgilenmeye başladı. Sert köpük levhayı önce ıslatıyor, sonra da iki eliyle zımparalamaya çalışıyordu. Vücudu tıknazdı ve sağlam görünüyordu. Giyimine özen gösterdiği söylenemezdi pek. Neoprenden dalgaç tulumu, denizci parkası, açık renk deriden sıkıca bağlanmış dağcı postallığı. Güneşin ışıkları sahnenin üzerini parlak bir aydınlıkla örtüyordu. ''Şoku iyi atlatmışa benziyorsunuz.'' diye söze girişti Nimo. ''Hangi şoku?'' ''Şey, cesedi.'' ''Düşünmemeye çalışıyorum.'' ''Söz etmekten rahatsız olur musunuz?'' ''Buraya bunun için geldiniz, öyle değil mi?'' Nimo'ya bakmıyordu. Elleri sert köpükten levha boyunca kalkıp kalkıp iniyordu. Herkekleri kesin ve kabaydı. ''Cesedi nasıl buldunuz?'' Her hafta sonu çağlayanlardan inerim.'' Elindeki levhayı gösterdi. ''Bunun gibi bir şeyle. İnişlerimden birini tamamlamıştım. Kampüsün yakınında doğal bir baraj vardır. Kolayca yanaşmaya izin veren kayalık bir duvar. Levhayı sudan çıkarırken cesedi gördüm.'' ''Kayada mı?'' ''Evet, kayada.'' ''Yanlış. Oraya gittim. Kayayı görecek kadar bir yer yok orada. Oradayken kayanın içindeki 15 metre yukarıdaki bir şeyi görmek imkansız.'' Fanny zımpara kağıdını bıraktı, ellerini silip bir sigara yaktı. Bu basit hareketler bile Nimon'un şiddet duygularını kamçılamaya yetti. Genç kadın uzun mavi bir duman üfledi. Ceset kayaların içindeydi ama ben onu kayada görmedim. Ya nerede? Nehrin sularında, yansımasını, gölün yüzeyinde beyaz bir leke. Nimmo'nun yüz hatları gevşedi. Tam düşündüğüm gibi. Soruşturmanız için önemli mi bu? Hayır. Ama kesin şeylerden hoşlanırım. Nimo biraz durdu, sonra yeniden konuştu. Dağcılıkla da ilgileniyor musunuz? Nereden anladınız? Bilmem, belki de bölgenin özelliklerinden. Üstelik çok, çok sporcu bir haliniz var. Genç kadın dönüp kollarını vadiye hakim dağlara doğru açtı. İlk kez gülümsüyordu. İşte mülküm komiser. Gran Piktobel'den Gran Rusa kadar bütün dağları avcumun içi gibi bilirim. Akarsulardan inmiyorsam dağlara tırmanıyorum demektir. Size göre o cesedi kayaların arasına sıkıştırmak için dağcı olmak mı gerekir? Fanny yeniden ciddileşti. Sigarasının korlaşmış ucuna bakıyordu. Şert değil, hayır. Kayalar neredeyse doğal basamaklar gibidir. Öte yandan böylesi bir yükü taşırken dengesini kaybetmemesi için insanın gerçekten çok güçlü olması lazım. Adamlarımdan biri katilin kayalığın diğer yanından, dik olmayan tarafından tırmandığını, sonra da cesedi bir iple sarkıttığını düşünüyor. Yolu gereğinden fazla uzatırdı bu dediğiniz. Kadın biraz tereddüt ettikten sonra sözlerini sürdürdü. Bir de üçüncü bir yol var. Oldukça basit bir yol. Tabii eğer tırmanma tekniklerinden az da olsa haberiniz varsa. Sizi dinliyorum. Fani sigarasını postalının tabanına bastırarak söndürdü. İzmarit'i bir fiskeyle fırlattı. Benimle gelin, dedi. Spor salonuna girdiler. Nemo, içerideki loşluğa rağmen üst üste yığılmış minderleri, paralel barların dümdüz gölgelerini, sırıkları, düğümlü ipleri gördü. Fani, sağdaki duvara doğru yürürken konuşmayı sürdürdü. Burası benim yerim. Yaz boyunca kimse ayak basmaz buralara. Bir tezgahın üzerine asıllı lambayı yaktı. Tezgahın üzerinde çeşitli aletler, takozdan kelepçeye kadar türlü metal parçalar vardı. Fanny bir sigara daha yaktı. Nimo sordu. Nedir bunlar? Sikkeler, kabaralar, üçgenler, karabina halkaları, kısacası dağcılıkta kullanılan malzemeler. Yani? Fanny ağzındaki dumanı üfledi, bu kez ardarda hıçkırıyormuş gibi yaptı. Yani komiser bey, böylesi aletlere sahip olup nasıl kullanılacaklarını bilen bir katil, nehrin kıyısındaki bir cesedi kolayca kayaya çıkarabilir. Nimo kollarını kavuşturup sırtını duvara dayadı. Fanny sigarasını dudaklarının arasına kıstırıp aletleri karıştırdı. Bu zararsız hareket konserin arzusunu kamçıladı. Bu kız hoşuna gidiyordu. Ötesi yok. ''Size söylemiştim.'' dedi Fanny. ''Kayalığın o yüzü doğal basamak gibidir. Dağcılığı bilen, hatta sadece trekkinge alışık biri için cesedi kıyıda bırakarak oraya çıkmak çocuk oyuncağı.'' ''Peki sonra?'' Fani üstü delik dolu, yeşil ve parlak bir makara aldı. Sonra, sonra bunu kayaya takarsınız, yarığın üzerinde bir yere. Kayaya mı? Nasıl? Çekişle mi? Çok zaman almaz mı? Genç kadın sigara dumanları arasından cevap verdi. Dağcılık bilginiz sıfırdan da beter komiser. Tezgahın üzerinden vidalı takozları aldı. Bunlara spit denir, kayaya yerleştirilir bunlar. Bunun gibi bir matkapla, siyah ve yağlı bir aleti işaret ediyordu, Birkaç saniyede herhangi bir kayaya istediğiniz kadar spit saplayabilirsiniz. Sonra makaranızı takar, cesedinizi çekersiniz. Dar ve zor yerlere çanta çıkarmak için bu yöntem kullanılır. Nemo dudaklarını kuşkuyla büktü. Oraya çıkmadım. Ama bana kalırsa yarık çok dar. Katilin o dar yere girip hiç gerilmeden sadece kol gücüyle cesedi nasıl çektiğini aklım ermedi doğrusu. Ya da yine aynı şüpheli profili. Bir dev. Yarıktan çekmekten söz eden kim? Dağcan'ın cesedi yukarıya çekmek için yapacağı tek bir şey vardı. Karşı ağırlık kullanmak. Bunun içinde makaradan sarkan diğer uca asılıp aşağı inmek. O zaman ceset kendi kendine yükselir. Komiser birden kullanılan yöntemi anladı. Nedenli basit olduğunu görüp gülümsedi. Yine de katilin maktülden daha ağır olması gerekiyor. Öyle değil mi? Ya da eşit olması. Kendinizi boşluğa bıraktığınızda ağırlığınız artar. Cesedi bir kez yukarı çıkardıktan sonra sizin katil kayalardaki basamakları kullanarak çıkmış, sonra da kurbanını o gösterişli mezarına tıkmıştır. Komiser bir kez daha masanın üzerindeki halkalara, takozlara ve makaralara baktı. Bir hırsızın avadanlıklarını düşündü. Ama bu kez özel bir hırsızın. Yükseklik ve yer çekimi kurallarını hiçe sayan bir hırsızın. Böylesi bir çalışma ne kadar sürer? Benim gibi biri için 10 dakika. Nemo başıyla onayladı. Katilin profili belirmeye başlamıştı. Dışarı çıktılar. Güneş bulutların arasından sızıyor, dağların tepelerini kristalimsi bir aydınlığa boğuyordu. Nemo yeniden sordu. Bu fakültede öğretim üyesi misiniz? Jeoloji. Başka? Bir sürü disiplinle uğraşıyorum. Taşların sınıflandırılması, tektonik kırılmalar, bir de buzullar, buzulların gelişimi. Oysa çok genç görünüyorsunuz. Doktoramı 20 yaşında verdim. Daha o zaman baş asistandım. Fransa'nın en genç doktoruydu. Şimdi 25 yaşındayım ve profesörüm. Tam bir inek yani. Doğru, tam bir inek. Burada, Gernod'a emekli profesör torunu, emekli profesör kızı. Yani birliğin üyesisiniz. Hangi birliğin? Adamlarımdan biri bir ara Gernod'a öğrenim görmüş. Bana üniversitede fakülte profesörlerinin çocuklarından oluşan seçkin ve kendine özgü bir grup olduğunu anlattı. Fanny başını kurnazca salladı. Ben bunu daha çok büyük bir aile olarak adlandırırdım. Sözünü ettiğiniz çocuklar fakültede eğitim ve kültür ortamında büyüyor. Sonra mükemmel dereceler elde ediyorlar. Bu da doğal öyle değil mi? Sportif alanda bile mi? Fanny kaşlarını kaldırdı. Bu da daha havasına bağlı olmalı. Nemo devam etti. Kuşkusuz Remy Kalu'a'yı tanırdınız. Nasıl biriydi? Fani tereddütsüz cevap verdi. Yalnız biri, içine kapanık, hatta soğuk, çok parlak biri. Baş döndürecek kadar iyi yetişmiş. Burada bir söylenti vardır. Kütüphanedeki bütün kitapları okumuş olduğu anlatılır. Sizce bu söylentide bir gerçek payı olabilir mi? Bilemem. Yine de kütüphaneyi avcunun içi gibi bilirdi. Babası da fakültenin baş kütüphanecisiydi. Nimo bir kaç adım attı. Bunu bilmiyordum. Kalualar, bahsettiğiniz büyük ailenin üyesi miydi? Tabii ki değillerdi. Tam tersine, Remi bu fikre bile karşıydı. Bütün eğitimine rağmen beklediği sonuca bir türlü ulaşamadı. Bana kalırsa, yani belki de demek istiyorum bizi kıskanıyordu. Uzmanlık dalı neydi? Galiba felsefe. Tezini tamamlamak üzereydi. Hangi konuda? Hiçbir fikrim yok. Komiser sustu. Güneşin giderek aydınlattığı dağlara dikti gözünü. Gözleri kamaşmış devlere benziyordu dağlar. Babası diye girişti söze. Hayatta mı? Hayır kayboldu. Birkaç yıl önce. Bir dağcılık kazası. O konuda kuşkulu bir şey var mı? Nelerde düşünüyorsunuz? Çığ altında kalıp öldü. 93'te Grand Lens Delmon'daki çığ düşmesinde. Ne de olsa polissiniz tabii. İki dağcı kütüphane görevlisi var. Bir babayla oğlu. İkisi de dağda ölmüş. Bu kadar rastlantının altını çizmek gerekmez mi? Remi'nin dağda öldüğü kesin değil ki. Haklısınız. Oysa cumartesi sabahı dağda yürümeye gitmişti. Anlaşılan dağdayken katille karşılaştı. Belki de rotasını bilen biriydi katil. Remi hiç belirli bir rota izleyeceklerden değildi. Hele yolunu başkalarına açıklamak hiç, çok, çok gizlilik düşkünü biriydi. Nimo iyiydi. Teşekkürler küçük hanım. Cümleyi ezbere biliyorsunuzdur. Eğer aklınıza bir ayrıntı gelirse, beni bu numaralardan birinden bulabilirsiniz. Nemo cep telefonunun ve rektörün üniversitede ayırdığı odanın numaralarını verdi. Jandarma karakolundan çok fakültede bulunmayı tercih etmişti. Mırıldandı. Görüşmek üzere. Genç kadın gözlerini kaldırmadı. Nemo uzaklaşmak üzereyken sordu. Bir soru sorabilir miyim? Kristalimsi göz bebeklerini komisere dikmişti. Nemo rahatsızlık hissetti. Göz bebekleri fazla açık renkliydi. Cam gibi, kıra gibi keskin. "Sizi dinliyorum." diye cevap verdi. Radyoda şey diyorlardı. Jack Mesren'i öldürenlerden olduğunuzu. Gençtim ama evet doğru. Merak ediyorum da sonra sonra insan ne hissediyor? Neden sonra? Öyle bir şeyden. Nemo genç kadına doğru birkaç adım attı. Fanny içgüdüsel olarak geri çekildi. Yine de gözlerini cesaretle kaldırdı. Meydan okurcasına baktı. Sizinle gevezelik etmekten hep zevk alacağım fani. Ama bundan söz ettiğimi hiç duyamayacaksınız. Ne de o gün kaybettiklerimden